Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın Alp Bey merhaba. Gün, günaydın Can. Kusura bakmayın özür dilerim geciktim biraz. Rica ederiz. Peki durum nedir? Durum vallahi parlak değil yani biz hep malum haftalardır hatta aylardır futbolda Pasolik'ten bahsediyoruz. Ee, değil mi? yani bir seyirci sıkıntısı var futbolda. Ee, yani en popüler Türkiye'de çıkara en popüler spor yolundan yani izleyici açısından bahsediyoruz. Ee, yani bu yetmezmiş gibi zaten seyirci açısından sıkıntı olan diğer dallarda da şey devam ediyor. Ee, bu hafta ilginç bir şey oldu. Ee, önceki e, önceki akşam Fenerbahçe'nin aynı akşam hem kadın basketbol hem de erkek voleybol lig maçları vardı. Ondan sonra seyirciler Maçlar ayrı saatlerde Seyirciler salonlara gidiyorlar Aa, Salonların kapısında şey var Sadece kombinesi olan girebilir Yani basketbol ve voleybol kombinesi e, Olanlar Maçlara Ondan sonra kombin almak istiyorsanız, al almak istiyorsanız da TC kimlik nomorunuzu vereceksiniz Öyle kombin alacaksınız e, Böyle bir şey Kulüp tarafından bir engelleme Yani gazeteleri yazıyan Yansıyan Yansıyan e, Gerekçe bu toplu olarak maça girmek isteyenlerin e, genç Fenerbahçeliler grubundan olduğu ve Aziz Yıldırım da bu grupla kulüp başkanı Aziz Yıldırım bu grupla geçinemediği için e, Onlar geçen yılki şampiyonluk kutlamalarında bile Aziz Yıldırım'a protesto etmişlerdi. Aziz Yıldırım da onların başlayan, başta futbol olmak üzere kulüp My etkinliklerinden kesmiş. şey yapmak, Evet, evet. Yani burada da işte kombine vesaire ama tabi e, uygulama gelen herkes için geçerli olunca zaten seyircisi kısıtlı olan dallarda bomboş tribünleri oynandı e, maçlar yani erkek basketbolda belli olan seyirci var Fenerbahçe ile Avrupa Ligi maçı oynuyorsa mesela tamamen dolu salonu oynuyor kendisi aslında ölümlülük maçlarının dolu salonu oynuyor büyük bir salondan bahsediyoruz ee, işte ne bileyim karşıyaka ee, işte Gaziantep ee, yani bazı takımların da maçları kadın basketbolu sıkıntı var hele İstanbul'da yani bir derbi maçı değilse Galatasaray Fenerbahçe yani boş türlü oynuyorlar çok birkaç yüz kişi oluyor maçlarda ee, geçen yıl Avrupa şampiyonu olan sezon sonu Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Sezon içinde bir maçın hangi maçı Tarsus maç olabilir? 35 civarında birlikte seyirci oynamıştı yani. 35. Öyle bir şey. Yani iki basamaklı bir rakam. Yani hadi diyelim ki 55. Neyse yani 100 değil evet, ama. 100 değil evet, anladım. 100 değil iki basamaklı ve galasın antrenörü ekran önünde şey diyor. Niye yapıyoruz ki bu işi diyor? Ben yani bırakıp gitmek istedim. Bu sezon sonundaki röportajda vermişti yani bütün kupalar kazanıldıktan sonra böyle bir röportaj verdi. Yani kupa finaline gelmek kolay. Fenerbahçe maçına gelirsiniz zaten. Hani şey vardır Galatasaray'la Fenerbahçe'nin misket maçı yapsalar 20.000 kişi gelir diye. Hani öyle ama asıl sezon içi. Ve yani seyir çekmede bir sıkıntı var. Sezon için Yani ayrı bir kampanya lazım. Hani kadınlar basket'e. Hele erkekler voleybol'a. Yani erkekler voleybol takım sporlarının sıralandığınızda herhalde 6. sırada falan. E, hatta ben mesela hiç yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum erkek voleybol'a. Hiç çekiciliği olmayan bir dal. Zaten başarısınız ee, başarısı olduğu için seyirci de gelmiyor. Yani şimdi bir de böyle işte yok kombini e, ben o taraftarı engellemek için böyle uygulama yapayım. Yani maça gelecek olan da e, giremiyor. Yani ülke çapında bir sıkıntı var. Mesela kadınlar basket nedir? E, son dört yıl en başarılı milli takım. İşte Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü. Ee, Dünya dördüncüsü Olimpiyat 5'incisi Geçen yıl Avrupa Ligi'nde Avrupa'nın en büyük kupasında iki Türk takımı final oynadı Ama ligin sponsoru yok ee, TRT maçları herhalde Bila bedel yayınlayacak Böyle bir şey yani kendini çeviremiyor zaten Sonra da şey yakınması oluyor Devlet yardım etsin gibi bir klasik şey oluyor Yani şöyle Seyirci gelmeyebilir ama Bu takımların işleyişi Tamamen profesyonel. Yani oyuncular iyi paralar kazanıyorlar. Ee, Birazsa kadınlar voleybolda. Ama hani erkekler basketbolda da elbette. İşte kadınlar voleybolda. Şey kadınlar basketbolda. Yani elbette çalıştıranlar, diğer e, teknik görevliler hepsi para profesyon yapıyorlar. Sonra devlet yardım etsin gibi bir e, ucube ortaya atılıyor. Hani niye yardım edeceğini ben anlayamadım. Ee, devletin bu dalları. Yani şey olabilir. Hani sizin genç takım düzeninize Altyapınıza bir katkısı olabilir ee, Ya da hani desteklenmesi gereken Başka spor dalları var Belki onları olabilir işte ama hani Verebo basketbol gibi Hele kulüpler düzeyinde e, Çok profesyonel e, Giden iki takım Sporlar pek olmaz ama işte Yani şeye kafa yoruyor Herkes e, Biz seyir çekmek için çalışma yapmayalım Devlet yardım etsin gibi böyle bir e, ucube var. Yani şeyin parasından çıksın zaten çıkmıyormuş gibi. Kamunun cebinden çıksın. Evet. Peki ben başka bir şey daha soracağım. Yani evet. bu bayağı ciddi bir Pasolik denen uygulamanın gene bir şirketin aslında karları yükselecek ve diğerleri yani böyle bir şirketi koruyucu bir sistem getirilecekti. Fakat olmadı. Anlaşılan sökmüyor. E, o futbol için tabii yani basketbol ya yok henüz. Yok. Yani belki orada da uygulanacak ama henüz yok. Ama futbol içinde büyük, yani fiyasko mudur bilmiyorum ama yürümedi ortaya çıkıyor. Yani, yani şu ana kadar iyi işlemiyor sistem. Evet, düşük, düşüklüğü ve Peki bunu mesela şey diyorlar mı bu duruma? Keşke daha önce bir mektup yazsaydınız ya da bir şekilde bize bunu bildirseydiniz gereğini yapardık diye mesela Tayyip Erdoğan madenci <gülüyor> ailelerle söylemiş ya da Ahmet Davutoğlu da bak spor bakanı sizin evladınız onu bilgilendirseydiniz biz takibini yapardık demiş mi mektup mektup yazmışlar mı mektup yazdım mektup yani biz tribünleri doldururduk değil mi mesela hani evet. ee, ama zaten bu uygulama yapılıyor malum mesela Mersin'deki Akdeniz oyunları geçen yıl açılış töreninde biliyorsunuz bile satılmadı yani daha satıldı da satışa çıkmadı proteste olmasın diye stattaki 25 bin bilet, ee, şey dağıtıldı. yani e, Hükümet destekçileri Gençlik kolları Artık herhalde öyle o elden dağıtılmıştır Tam e, isim isim kalem Kalem bilmem ama o maç şey hiç olmadı e, Aynı şey Bu yılki erkekler Cumhurbaşkanlığı kupasında oldu e, Demek ki bundan bir ay an önce Ankara'daki Fenerbahçe Karşıyaka maçında e, Cumhurbaşkanının maça gelip Gelmeyeceği belli değil yani kupayı verebilirdi ama sonra gelmedi yani son anda belli oldu Ama tedbiren e, biletler sınırlı tadilat sayıda satışa çıktı ve işte herhalde 8 binlik salonda 1500 kişi falan var yani 70 iletirse 70 alındı salona. E, Fenerbahçe ve Karşıyaka'da protesto potansiyeli yüksek taraftar gruplarına sahip iki takım olarak gözüktü. Böyle ya zaten ısmarlama şey e, mektup değil ama yani, yakinimdir, hamini kat yakinimdir şey uygulanıyor belli maçlarda her maçta uygulayamıyorsunuz ama hani şey cici seyirci evet. e, istemem maçlarda e, işte başka nerede oldu şimdi hatırlayamadım ama işte belli maçlarda oldu çünkü daha önce bir tek protestolar olmuştu dünya basketbol şampiyonası finali i̇şte tenis turnuvası falan Hı -hı. herhalde o tekrarlanmasın diye e, mekt mektup yine dilekçeyle halledilmiş yani. evet halledilmiş Hı -hı. peki bir de e, o zaman e, tekrar futbola hazır dönmüşken şey sorusun sür. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali? <gülüyor> e, i̇yi ne var? 4-4'lük dört gidiyor takım. Ama <gülüyor> <gülüyor> Espriler iyiydi gerçekten. En ben en çok milliyetin başlığını sevdim. Dünyada dört, hani yurtta 4, dünyada 4. <gülüyor> bu çok iyiydi pazartesi günü. Ee, evet şeyden bahsediyoruz. Önce e, Almanya'da Dortmund, Dortmund İstanbul'da önce Dortmund'da sonra da ligde Başakşehir'e 4-0 yendi Galatasaray bir ee, tarihim sonuç ve aynı haftada hani mutlaka olmuştur tarihinde ama aynı hafta olması daha da dikkat çekici yani şey yansıtıyor tabii işte bir e, seçim otorite başlığı yeni antrenörün çok benimsenmemesi bence e, ya bir de herhalde şey var <gülüyor> e, paraların ödenmemesi yani maaşların geciktirilmesi sorunu ki zaten hani geciktiriyorsanız başlı başına bir sorun yapıyorsunuz yani ee, işte deniyor ki çok para alıyorlar oyuncular ama işte o parayı almak için yapıyorlar sonuçta. Ee, onu ona ödemiyorsanız zaten bir birinci kademede şeyi kırıyorsunuz yani. Hesap soramazsınız o zaman. Maaşını zamanında vermediğiniz adamdan. Ee, bir de işte şey o iktidar yani kulüp içindeki otorite boşluğu herhalde şey oldu. Hepsi birden etkili oldu ve tipik işte Türkiye'yi çok iyi bilmeyen bir yabancı antrenör ee, buradaki şartlara uyum sağlayamadı. Buna rağmen işte takım ligde aslında çok kötü durumda değil. 2-3 maç kazansa muhtemelen lider olabilir. Yani Şampiyonlar liginde herhalde üçüncülük bile zor olacak yani grupta. Ama sezonun başı yani futbola iş değişti ama kulüpte daha yapısal sorunlar var gibi geliyor. Yani benim aldığım bazı duyumlar işte hani çok kulüpteki normal profesyonel kadronun İdari çalışanların kadrosunun çok şişirildiği, büyük paralar ödendiği ve harvarıp parman savur olduğu yönünde bunu bir şekilde elde toparlamak gerekecek. Bu bakımdan kemer sıkmak, ha bu futbol takımına da tabii yansıyabilir. Ee, yüksek, çok yüksek yani Türkiye açısından yüksek maaşlar ödeniyor. ödeniyor. Ee, orada belki düzenleme, sınırlama, e, böyle şeyler olabilir. Bu Türkiye'de örneği oldu, dünyada da var. Ee, ya da kolye işte belli oyuncularla yollanıyor cek o zaman diyecek ki yani kusura bakmayın. Yani siz daha iyi kazanabileceğiniz Oynayabileceğiniz yer vardır. İşte devre arasında yollara ayıralım. Biraz biz biraz daha düşük profilli kadroyla devam edeceğiz. Hmm. Olabilir. Çünkü bunu sürdürmek için de bir başarı silsilesi lazım. Yani seneye tek karşımponer ligi de oynaması lazım Galatasaray'ın. Ee, ki gelir gelsin. Yüksek maçı ödensin. Olmayınca daha büyük sorun. Biz bu arada Can ve Selahattin'le Volkan'ı da aramıza alıp yeni bir formül geliştirdik. Prandelli gitsin, İmparator gelsin diyoruz. İmparator edilmiş. İmparator'a gelsin. E, yani şunu söylemek lazım. E, bu telaffuz edildi bu arada. İmpar şeyle görüşsün, Fatih Terim'le görüşsün. Hiç şaşırmadım. Yeni başkan Duygun Yarsuat Fatih Terim'le görüşsün. E, yani sağa düşüğünü falan bir ara... E, yani şu an Galatasaray'ın başına gitse mesela Likteki diğer antrenörün de tozunu atar bu arada Bunu söylemek isterim yani. Hepsinden çok çok daha iyi bir e, Antrenör yani Bilis İsmail Kartalı Aynı cebe koyar yani onu da söylemem lazım e, Ama hani kulübün Tabi içerisinden çok zararlı olur Fatih Terim'in tabi çok <gülüyor> Şey yapacak bir Hamle olur yani bakın işte geldi Gitmişti takım bozuldu döndüğü anda Kurtardı gibi bir şey olabilir yani Evet. Şaşırmam. Bay... Türkiye şartlarında. Prandelli'yi de milli takıma göndeririz. Bu... Ha, iyi bir takas olur. İyi <gülüyor> Bayağı, bir takas. Tari... <lá Protect> <gülüyor> Mübadele. Mübadele <gülüyor> <gülüyor> Mübadele. İtalyan'ı sürdük milli takıma. İmparatoru yere aldık. konstansiye <gülüyor> <gülüyor> paytahta yere aldık. <gülüyor> İtalyan'ı da Roma İmparatorluğu'nun <gülüyor> herkisi valisi olarak, <gülüyor> olarak oturuyor. Senatörü. Evet. Böyle bir ilginç durumlar yani var ama... Yani şaşırmam. Şimdi hani o bir şey dedik böyle bir hani bir kişinin temennisiydi belki ama hani olursa şaşırmayacağım ben ama tahmin etmiyorum. Hani öyle bir şeyin olacağını. Fatih Terim'in hani e, yani böyle bir şey konuş olsa bile Fatih Terim'in kabul edildiğini şu anda zannetmiyorum. E, ama teklif giderse şaşırmam. <gülüyor> evet. Gökhan Töre'yi de alıp gelsin Fatih. <gülüyor> <gülüyor> İyi vekil olur yani. Silahıyla evet. beraber. Evet böyle bir durum var. Spordan fazla da konuşacak bir şeyimiz yok. Artık bitiriyoruz da şeyi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Yani... Bitirelim. Haftaya bu devam ederiz. Biraz tenis menis şeyler var. Dünyada dönen şeyler evet. var. Onlarla konuşuruz. Onlarla ilgili. Peki. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere. Üçmek üzere.